1217 numaralı konu, Hazreti Peygamber ve Ashabin mescidde hoşlanmadıkları şeyler, Ebu Said ve Peygamberle beraber mescide girdik, baktık ki bir kişi mescidin ortasında kıçı üstüne oturup bacaklarını dikmiş ve ellerini önden bağlamıştı, Hazreti Peygamber adama, bu ne biçim oturuştur, anlamında işaret etti, adam anlamadı, Hazreti Peygamber Ebu Said'e dönerek, herhangi biriniz mescidde iken sakın parmaklarını birbirine geçirmesin, çünkü böyle yapmak şeyandan gelen bir harekettir, kesinlikle herhangi biriniz mescide çıkmadıkça namazdaymış gibi sevap yazılır, buyurdu.